Fyodor Dostoyevski Başkasının karısı ve kar yolu altında bir koca. Olmayacak bir olay. Seslendiren Akın Altan 1. İzninizle bir şey sorabilir miyim size sayın bayım? Genç adam ilkildi. Gecenin sekizinde sokak ortasında rahat bir tavırla yanına sokulan Kürklü Bey'e biraz korkuyla baktı. Petersburg'da biri, hiç tanımadığı birine sokak ortasında ansızın bir şey sorarsa... Soru sorulan kişinin hemen bir korkuya kapıldığını hepimiz biliriz. Genç adam da korkmuştu. Kürklü Bey sürdürdü konuşmasını. Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın ama şey, doğrusu ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sanırım kusuruma bakmazsınız. Gördüğünüz gibi biraz heyecanlıyım da paltolu genç adam Kürklü Bey'in çok heyecanlı olduğunu ancak o zaman fark edebildi. Buruş buruş yüzünde renk kalmamıştı. Sesi titriyordu. Kafasının içinde düşüncelerinin karma karışık olduğu belliydi. Güçlükle konuşuyordu. Toplumsal açıdan kendisinden daha küçük bir kimseden bir şey istemek zorunda kalmanın ona müthiş ağır geldiği yüzünden belliydi. Sonra böylesine ağır bir kürk, göz alıcı lacivert bir frak giyen, göğsünde nişanlarıyla efendiden bir adam için böyle bir şey istemek de kim ne derse desin Çirkin, bayağı bir davranıştı. Kürklü adam da böyle düşünmüş olacak ki sonunda heyecanını bastırmaya, neden olduğu bu konuşmayı kesmeye karar verdi. ''Bağışlayın'' dedi. ''Kendimde değilim. Size hak veriyorum. Bilmiyorsunuz kim olduğumu. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim sizi. verin. Şapkasını çıkarıp genç adama kibarca selam verdi. Arkasını dönüp koşmaya başladı. ''Ama bir dakika.'' Ufak tefek kürklü bey, paltolu genç adamı sokağın ortasında şaşkın bir durumda bırakıp karanlıkta kaybolmuştu bile. Paltolu genç adam, ''Deli galiba.'' diye geçirdiği içinden. Şaşkınlığı geçtikten sonra, geçmesi olağandı kuşkusuz, kendi işini anımsadı. Gözlerini çok katlı bir evin kapısından ayırmadan, sokakta bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kentin üzerine yavaş yavaş sis çökmekteydi. Genç adam sevindi buna. Evin önünde dolaşıp durduğunu, sabahtan beri boş bekleyen arabacıdan olmasa bile, gelip geçenden şimdi daha iyi gizleyebilecekti. Affedersiniz, genç adam yeniden ilkildi. Kürklü Bey gene karşısında duruyordu. Sizi bir daha rahatsız ettiğim için bağışlayın, diye başladı. İyi bir insan olduğunuz belli. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Doğrusu ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama düşünün, karşınızda sizden yardım bekleyen bir insan var. Sayın bayım, elimden bir şey gelirse nedir istediğiniz? Esrarlı adam dudak büktü, sinirli sinirli gülümseyerek. Para isteyeceğimi sandınız değil mi? dedi. Yüzü bembeyaz olmuştu. Rica ederim. Evet, evet, sizi sıktığımın farkındayım. Kusura bakmayın kendimde değilim de tutun ki bir delidir karşınızdaki. Ne yaptığını, ne dediğini bilmeyen bir deli. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Genç adam... Peki anlamında sabırsızlıkla başını salladı. Anladım, dedi. Hadi söyleyin, ne istiyorsunuz? Sahi, gördünüz mü ya? Yaramaz bir çocukmuşum gibi uyarıyorsunuz beni. Aklım başımda değil. Açık söyleyin, çok bayağı bir insan görüyorsunuz beni karşınızda, değil mi? Genç adam mahcup oldu. Karşılık vermedi. Kürklü, efendiden adam sonunda kararlı bir sesle... İzninizle açık açık soracağım, dedi. Bir bayan gördünüz mü burada? Sormak istediğim buydu işte. Bir bayan mı? Evet efendim, bir bayan. Gördüm ama ne yalan söyleyeyim, çok bayan geçti buradan. Esrarlı adam acı acı gülümsedi. Doğru, anlatamadım. Bunu sormak istememiştim size, bağışlayın. Şöyle diyecektim. ''Kürk pelerinli, koyu renk kadife başlıklı, siyah yüz örtülü bir hanımefendi gördünüz mü?'' ''Hayır, görmedim. Farkında değilim.'' ''Ah, öyleyse bağışlayın efendim.'' Genç adam bir şey sormaya hazırlanıyordu ki, kürklü adam sabırlı dinleyicisini gene şaşkın bırakıp bir kez daha kayboldu gözden. Sinirlenen paltolu genç, canı cehenneme diye geçirdiği içinden. Paltosunun yakasını öfkeyle kaldırdı, çok katlı evin önünden geçerken göze batmamaya çalışarak gene bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Canı çok sıkkındı. ''Nerede kaldı?'' diye geçirdiği içinden. ''Saat neredeyse sekiz olacak.'' O sırada kuledeki saat sekiz kez vurdu. ''Aa sıktınız artık.'' ''Affedersiniz efendim.'' Genç adam kaşlarını çatıp ''Kusura bakmayın.'' diye özür diledi. ''Birden karşıma çıkınca korkuttunuz beni.'' Gene size geldim efendim. E, kuşkusuz sinirli, tuhaf bir insan olduğumu düşünüyorsunuzdur. Lütfen uzatmayın, kısa kesin. Nedir istediğiniz? ''Aceleniz mi vardı? Görüyorsunuz ya efendim, her şeyi açıkça, uzatmadan anlatacağım size. Elden ne gelir? Koşullar kimi zaman zıt yaratılışta insanları bir araya getirir. Ama görüyorum ki çok sabırsızsınız delikanlı. Böyle işte. Gel gelelim söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum bir bayanı arıyorum efendim her şeyi olduğu gibi anlatmaya karar verdim size onun aradığım bayanın nereye gittiğini bilmeliyim onun kim olduğunu adını öğrenmek istemezsiniz sanırım delikanlı peki peki sonra sonra mı benimle ne tuhaf konuşuyorsunuz öyle kusura bakmayın size delikanlı demem gururunuza dokundu galiba ama inanın bir kötülük düşünerek söylemedim bunu Anlayacağınız, bana bir yardımda bulunmak istiyorsanız kısaca söyleyeyim. Bir bayan, yani saygıdeğer, iyi aileden bir bayan, bir ahbabım. Rica ettiler de, görüyorsunuz ya bekarım ben. E. Kendinizi benim yerime koyun delikanlı. Ah gene, bağışlayın, hep delikanlı diyorum size. Geçen her dakika değerlidir. Düşünün ki bu bayan... Şey... ''Şu evde kim oturuyor, biliyor musunuz?'' ''Elbette, bir sürü insan.'' Kürklü adam durumu kurtarmak için hafiften gülümseyerek, ''Evet, çok haklısınız.'' diye karşılık verdi. ''Farkındayım, anlatamıyorum.'' derdimi. ''Peki ama siz neden böyle davranıyorsunuz bana?'' ''Görüyorsunuz ki şaşkın bir durumda olduğumu açık yüreklilikle kendim de kabul ediyorum. Uyanık bir insansanız, nasıl küçüldüğüm gözünüzden kaçmamıştır. Şunu söylemek istiyorum. Bir hanımefendi... Yani hoppa. Kusura bakmayın, gene şaşırdım. Edebiyat yapıyorum sanki. Paul Dökok'un hoppalarından sandınız onu değil mi? Her şey şu Paul başının altından çıkıyor zaten. İşte böyle. Genç adam, iyice şaşıran, susup bön yüzüne bakan, tuhaf tuhaf gülümseyerek titreyen elleriyle paltosunun kolundan nedensiz çekiştiren kürklü adama acıyarak baktı. Biraz geri çekildi. ''Bu evde kimin oturduğunu mu soruyordunuz?'' dedi. ''Evet, söylediğiniz gibi bir sürü insan oturuyormuş.'' Genç adam, ''Bu evde Sofia Ostevyevna'nın da oturduğunu biliyorum.'' diye mırıldandı. ''Ya gördünüz mü işte, gördünüz mü? Bildiğiniz bir şeyler var mı delikanlı?'' ''İnanın ki yok, hiçbir şey bilmiyorum. Anlaşılan sinirleriniz çok bozuk sizin. Aşçı kadından onun buraya geldiğini öğrenmiştim zaten.'' Ama yanıldınız, yani Sofia Ostevyeyna'ya gelmedi. Tanışmıyorlar ki. Yanıldın mı? Bağışlayın. Tuhaf adam acı bir alayla. Bunun sizi pek ilgilendirmediği belli, delikanlı dedi. Genç adam söyleyecek söz bulamıyordu. Bakın, böyle heyecanlanmanızın nedenini bilmiyorum, dedi. Galiba aldatıldınız, açık konuşun. Kendini tutamayıp gülümseyerek ekledi. Birbirimizi anlamamıza yardım eder bu.'' Kürklü adam selam verir gibi hafifçe öne eğildi. ''Aman ne iyisiniz. Ancak size doğrusunu söyleyeyim, bu... Neyse canım, olur böyle şeyler. Benimle bu kadar yürekten ilgilenmeniz gözlerimi yaşarttı. Siz de kabul edersiniz ki gençler arasında... Gerçi genç sayılmam ama... Size bir şey söyleyeyim mi? Alışkanlıklar, bekarlık, başıboş bir yaşam... Sizin de bildiğiniz gibi.'' Evet, biliyorum, biliyorum. Söyler misiniz, nasıl bir yardımım dokunabilir size? Şey, kabul edin ki, Sofya Ostevyevna'yı ziyaret etmek. Doğrusu, sözünü ettiğim bayanın nereye gittiğini de kesin bilmiyorum. Yalnızca onun bu evde olduğunu biliyorum, o kadar. Ama sizin burada dolaştığınızı görünce, ben de ne zamandır karşı kaldırıma arşınlıyorum, sandım ki, gördüğünüz gibi, o bayanı bekliyorum. Onun burada olduğunu biliyorum. Onu görünce bu yaptığının ne iyiden çirkin olduğunu yüzüne karşı anlıyorsunuz beni değil mi? Hı hı. Kendim için yapmıyorum bunu. Aklınıza kötü bir şey gelmesin sakın. Benim karım değildir. Kocası ileri de Köprüsü'nde bekliyor. Suçüstü yakalamak istiyor karısını. Ama bir türlü karar veremiyor. Her koca gibi o da inanmıyor. Kürklü adam gülümsemek için kendini zorladı. Ben arkadaşıyım. İnanın. ''Çevresinde herkesten saygı gören bir insanım. Düşündüğünüz gibi değilim.'' ''Elbette, elbette. Sonra?'' ''Ne olursa olsun yakalayacağım onu. Görevim bu benim.'' ''Zavallı koca. Ama bilmiyorum, tilki gibi kurnazdır bu genç bayan. Polde koku bırakmaz elinden. Bir fırsatını bulup sıvışacağından kuşkum yok. Doğrusunu söyleyeyim, onun bu eve girip çıktığını aşçı kadın söyledi bana. ''Bunu öğrenir öğrenmez deli gibi buraya koştum.'' ''Suçüstü yakalamak istiyorum onu. Çoktan beri kuşkulanıyordum ondan zaten. Bu yüzden size sormak istedim. Yabancısı değilsiniz buranın. Siz... bilmem ki...'' E ne istiyorsunuz yani?'' ''Evet, sizi tanımıyorum efendim. Kim olduğunuzu bu saatte burada neden dolaştığınızı sormaya da cesaret edemiyorum. Neyse, izninizle tanışalım. Hoş bir karşılaşma oldu.'' Kürklü adam zangır zangır titriyordu. Genç adamın elini içtenlikle sıktı, birkaç kez salladı. ''Bunu daha en başta yapmalıydım.'' diye ekledi. Ama aklım başımda değil ki. Kürklü adam konuşurken durduğu yerde duramıyordu. Telaşla bir sağına bir soluna bakınıyor, ayaklarını oynatıyor, çok korkuyormuş gibi ikide bir genç adamın orasına burasına yapışıyordu. ''Bakın.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Sizinle dostça konuşmak istedim.'' ''Biraz aşırı senli benli olduysam bağışlayın. Burada dolaşırken kapıyı da gözetlemenizi dileyecektim sizden. Ben de öteki kapıyı kollardım. Gözden kaçırmazdık konu. Beni atlatmasını istemiyorum. Görünce durdurun onu. Bana seslenin.'' diyecektim. ''Ama deliyim ben galiba. Sizden böyle bir şey istememin nedenli bir budalalık olduğunu ancak şimdi anlıyorum.'' ''Yok canım, rica ederim.'' Kusuruma bakmayın. Kendimde değilim. Hiç böyle olmamıştım. Sanki yargıcın karşısına çıkardılar beni. Şunu da söyleyeyim ki, minnettar kalacağım size delikanlı. Açık konuşayım. Aşığı sandım sizi önce. Sözün kısası, burada ne aradığımı öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi? İyi, saygıdeğer bir insansınız. İnanın, aradığım adam olduğunuzu aklımın ucundan bile geçirmedim. Böyle bir kuşkuyla kirletmek istemem sizi ama... Ama bir kadının sevgilisi olmadığınıza yemin edebilir misiniz? Sevgilisiyim ama sizin karınızın değil. Yoksa şu anda burada durmaz, yanında olurdum. Karımın mı? Kimin karısından söz ediyorsunuz delikanlı? Bekarım ben, anlayacağınız sevgilisiyim. Kocasının Woznesenski köprüsünde beklediğini söylememiş miydiniz? Sahi, haklısınız, kafamın içi karışık. Ama başka durumlar da var. Kabul edersiniz ki delikanlı, karakter zayıflığı, yani... Evet, söyleyin. Yani kocası falan değilim. İnanıyorum. Ama açık söyleyeyim, beni rahat bırakmanız için kuşkularınızı dağıtmaya çalışıyorum. Açık konuşmam bu yüzden. Canımı sıktınız, engel oluyorsunuz bana. Söz veriyorum, sesleneceğim size. Rica ederim, rahat bırakın beni artık. Uzaklaşın yanımdan. Ben de birisini bekliyorum. Olur, olur efendim. Gidiyorum işte. Bu tuhaf sabırsızlığınıza saygı duyuyorum. Anlıyorum, delikanlı, anlıyorum. Ah, çok iyi anlıyorum sizi. Pekala, tamam artık. Hoşçakalın. Ama bağışlayın delikanlı, gene... Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Onun aşığı olmadığınıza bir kez daha yemin eder misiniz? Öf, yemin ederim. Son bir soru daha. Şey, aşığı olduğunuz kadının kocasının adını soyadını biliyor musunuz? Elbette biliyorum. ''Siz olmadığınıza göre kesin artık. Benim adımın soyadımı nereden biliyorsunuz?'' ''Bakın, hadi gidin buradan. Zaman kaybediyorsunuz. Kaçacak. Sapıttınız mı siz? Dediğiniz kadın kürk pelerinli, başlıklı, oysa benimki ekosepardesölü mavi kadife şapka giyiyor. Başka soracağınız var mı? Ne istiyorsunuz daha?'' Yapışkan adam giderken birden geri döndü. ''Mavi kadife şapka mı dediniz?'' diye haykırdı. Onun da ekose bir pardüsösü, mavi kadife şapkası var. Hay Allah. E olabilir. Hem benimki bu eve gelip gitmez. Nerede şimdi? Size ne bundan? Doğrusu ben hala... Öf, utanma diye bir şey yok mu sizde? Benimkinin tanıdıkları var burada. Üçüncü katın sokağa bakan dairelerinden birinde. Kim olduklarını da söyleyeyim mi? İster misiniz? Tanrım. Üçüncü katın sokağa bakan dairelerinden birinde benim de bir tanıdığım oturuyor. General. General mi? Evet, adını bile söyleyebilirim size. Şey, General Polavitson. Gördünüz mü? O değil işte. Çattık püsküllü belaya. O değil mi? Değil. İkisi de sustu. Şaşkın şaşkın birbirinin yüzüne baktılar. Genç adam bir anlık şaşkınlığını üzerinden atıp öfkeli, ''Niçin öyle bakıyorsunuz yüzüme?'' diye bağırdı. Kürklü adam ne yanıt vereceğini bilemeden, ''Şey, ben doğrusunu söyleyeyim.'' diye mırıldandı. ''Hayır, hayır, izninizle ciddi konuşalım artık. İkimizi de ilgilendiriyor bu iş çünkü. Söyleyin bana, neyiniz oturuyor burada?'' ''Tanıdıklarımı mı soruyorsunuz?'' ''Evet.'' ''Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yanılmadığımı gözlerinizden anlamıştım zaten.'' ''Bırakın şimdi, saçmalamayın, kafanız çalışmıyor mu sizin, kör müsünüz? Görüyorsunuz ki karşınızda duruyorum, onun yanında değilim. Neyse, hem bana göre hava hoş, canınız ne isterse söyleyin.'' Genç adam topuğunun üzerinde öfkeli iki kez döndü. Kolunu ''Adam sende'' der gibi salladı. ''Yanlış anladınız beni iyi yürekli delikanlı. Her şeyi anlatacağım size. Karım her zaman yalnız geliyordu buraya, akraba oluyorlar. Hiç kuşkulanmıyordum.'' ''Dün Ekselans Generali gördüm. Üç hafta önce buradan taşındıklarını söyledi. Kadın, yani benim karım değil de arkadaşımın karısı, Woznesenski Köprüsü'nde bekleyen arkadaşımın, önceki gün General'in evinde, yani burada olduğunu söyledi. Aşçı kadınsa, General'in boşalttığı daireyi, Bobinitsin adında bir gencin tuttuğunu söyledi. ''Ah, Allah kahretsin. Sayın bayım, dehşet içindeyim.'' ''Ee, cehennemin dibine.'' dehşet içindeyseniz bana ne ah görürsem hemen ivan andreyich diye seslenin koşup gelirim olur hay Allah kahretsin ivan andreyich birkaç adım uzaklaşan ivan andreyich geri dönüp koşarak geldi soluk soluğa yüksek sesle buradayım dedi ne oldu nerede bir şey yok bu bayanın adını öğrenmek istemiştim yalnızca glaf glafira mı ''Hayır, Glafira değil.'' ''Kusura bakmayın, söyleyemeyeceğim size adına.'' Bunu söylerken kibar görünüşlü adamın yüzü kireç gibi olmuştu. ''Doğru, Glafira değil, kuşkusuz. Ben de biliyorum zaten. Glafira değil. Şey, kimin yanında şimdi o?'' ''Nerede?'' ''İçeride. Ah, Allah kahretsin, Allah kahretsin.'' Genç adam öfkeden yerinde duramıyordu. ''Bakın ne diyeceğim?'' Adının glafire olduğunu nereden biliyorsunuz? Kabak tadı verdiniz artık. Sizinkinin adının glafire olmadığını söylüyorsunuz ya, keçileri kaçırdınız galiba. Ne biçim konuşuyorsunuz bayım öyle? Aman, karınız mı sizin bu kadın? Hayır, evli değilim ben. Ama efendi bir arkadaşımın, saygı değer demeyeceğim ama ne de olsa mektep medrese görmüştür, yardımına koşmamak elimde değildi. ''Siz de durmadan Allah kahretsin, Allah kahretsin'' diyorsunuz. ''Bırakın şimdi, ne diyorsam diyorum. Öfkeli olduğunuz için kaybediyorsunuz kendinizi. Suslum işte. Aman Allah'ım, kimdir şu? Nerede?'' ''Bir gürültü oldu, kahkahalar duyuldu. Evden iki cici kız çıktı. Bizimkilere doğru koştular. Aa onlar değilmiş.'' ''Ne oluyorsunuz?'' ''Onlar değil.'' ''Öyle mi? Arabacı?'' ''Nereye gideceksiniz Matmazel? ''Pokrova.'' ''Otur, Anruşka bırakayım seni.'' ''Ben de o yandan gidecektim zaten.'' ''Çek bakalım arabacı, hızlı git ha.'' Araba hareket etti. ''Bu da nesi?'' ''Hay Allah, oraya gitsek mi acaba?'' ''Nereye?'' ''Bobinitsine.'' ''Hayır olmaz.'' ''Neden?'' ''Gitmesine giderdim ama o zaman zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkar.'' ''Bilirim ne mal olduğunu.'' Buraya beni bir kadınla yakalamak için özellikle geldiğini söyler. Suçu benim üzerime yükler. Ne biliyorsunuz belki oradadır. Bence gidip generalin kapısını çalmalısınız. Ama taşındı general buradan. Olsun varsın. Anlıyorsunuz ya o gittiğine göre siz de gidebilirsiniz demektir. Anlatabiliyor muyum? Generalin taşındığından haberiniz yokmuş, karınızın peşinden gelmiş gibi yaparsınız. Sonra? Sonra Bobinissi'nin koynunda yakalayın onu. Öf, ne kafasızsınız. Peki benim onu yakalamamdan size ne? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne var? Ne oldu? Hala mı aynı masal? Öf, Tanrım! Utanın biraz, utanın. Yüzünüz kızarsın. Ne aptal bir insansınız. Öyleyse niçin böylesine ilgileniyorsunuz bu işle? Öğrenmek istiyorsunuz? Neyi? Neyi öğrenmek istiyormuşum? ''Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Sizinle uğraşamam. Defolun. Ne haliniz varsa görün. Gidip bekleyin orada. Koşun. Bana ne?'' ''Ben gidiyorum.'' Kürklü adam umutsuzca, ''Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin bayım?'' diye bağırdı. Genç adam dişlerini sıkarak öfkeyle kürklü adama doğru yürüdü. ''Ne olmuş?'' diye söylendi. ''Duymuyorsa ne olacak?'' Yumruklarını sıkarak yükseltti sesini. ''Kimsiniz siz?'' ''Ama sayın bayım, izninizle. Söyleyin, kimsiniz siz? Soyadınız.'' ''Soyadımı niçin sorduğunuzu anlayamadım delikanlı. Söyleyemem soyadımı. iyi mi, ben de sizinle geliyorum. Gidelim, ayrılmayacağım yanınızdan. Her şeye razıyım. Ama inanın, çok daha kibar davranılması gereken bir insanım. İnsan hiçbir zaman kaybetmemelidir kendini. Canı bir şeye sıkılsa bile. Canınızın neye sıkıldığını biliyorum.'' Hiç olmazsa sözlerine dikkat etmelidir. Daha çok gençsiniz delikanlı. Siz yaşlıysanız bana ne? Çattık. Hadi defolun başımdan. Ne bir o yana bir bu yana koşturup duruyorsunuz. Niçin yaşlı oluyormuşum? Nerem yaşlı? Görünüşe bakmayın. Hem koştuğum falan da yok. Belli. Hadi çekin arabanızı. Hayır. Ben de sizinle geleceğim. Engel olamazsınız bana. Canım da sıkılıyor. Ben de sizinle... ''Pekala, pekala. Bağırıp durmayın öyle. Susun artık.'' Birlikte girdiler kapıdan. Merdivenden çıkmaya başladılar. Karanlıktı. ''Durun. Kibritiniz var mı?'' ''Kibrit mi dediniz? Ne kibriti?'' ''Sigara içiyor musunuz?'' ''Aa, evet. Var, var. Bir dakika şu cebimde olacaktı. Kürklü adam ellerini ceplerine aceleyle sokup çıkarıyordu. ''Tü Allah kahretsin. Kapı şurası olacak galiba.'' Evet evet orası evet. Ne bağırıyorsunuz evet evet diye? Sessiz olun. Sayın bayım ben yüreğimi aslında gözü pek bir insansınız yani. Kibrit yandı. Evet burasıymış. İste adı yazıyor. Bobinitsin. Gördünüz mü? Bobinitsin yazıyor. Gördüm gördüm. Sessiz olun. Ne o söndü mü? Evet. Kapıyı çalalım mı? Çalalım. Hadi öyleyse, çalın. Olmaz. Niçin ben çalacakmışım? Siz getirdiniz beni buraya, siz çalın. Ödlek. Asıl sizsiniz ödlek. Defolun. Sırrımı size açtığıma yavaş yavaş pişman olmaya başlıyorum ama siz, ben mi? Ne olmuş bana? Heyecanımdan yararlandınız. Kendimde olmadığımı görünce içine tüküreyim heyecanınızın. Güldürüyorsunuz beni. Ne işiniz var burada söyleyebilir misiniz? Ya sizin? Kürklü adam öfkeyle söylendi. Doğrusu güzel bir felsefe. Ne felsefesinden söz ediyorsunuz? Yanlış bir düşünce. Nedir yanlış olan? Sizce her aldatılan koca boynuzlu mudur? Yoksa evli misiniz? Hani Boznesenski köprüsündeydi kadının kocası? Niçin alındınız o kadar? Size ne bundan? Sanıyorum siz de sevgilisiniz. Bakın böyle konuşmayı sürdürecek olursanız sizin de boynuzlu olduğunuzu söylemek zorunda kalacağım. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Kürklü adam üzerine kaynar su dökülmüş gibi geri sıçradı. Yani onun kocası olduğumu mu söylemek istiyorsunuz? Dedi. Şş, susun. Duyuyor musunuz? Onun sesi bu. Hayır. Üf, burası da ne karanlık. Soluklarını tuttular, Bobinitsin'in dairesinde bir gürültü oldu. Kürklü adam, sayın bayım diye fısıldadı. Niçin kavga edip duruyoruz sizinle? Kendiniz alındınız. Ama sabrımı taşırdınız. Susun. Kabul edin ki daha çok gençsiniz. Susanıza. Bu duruma düşen bir kocanın boynuzlu olduğuna itirazım yok kuşkusuz. Sesinizi kesecek misiniz siz? Öf! Zavallı bir kocayı böyle sıkıştırmanızın nedeni nedir? Onun sesi bu. Ama o anda içeride ses kesildi. O mu? Evet o. O o. Ne oldu size? Eliniz ayağınız titriyor. Sizin karınız değil ki. Köklü adam kısık bir sesle "Sayın bayım, ''Sayın bayım'' diye mırıldandı. ''Sinirlerim biraz bozuk da, ne kadar küçüldüğümü görüyorsunuz. Ama nasıl olsa gece şimdi. Gel gelelim yarın. Neyse canım, bir daha görmeyeceğiz birbirimizi. Aslında sizinle karşılaşmaktan çekindiğim falan da yok ya. Zaten olay benimle ilgili değil ki. Boznesenski Köprüsü'nde bekleyen arkadaşımın karısıdır. Evet, benim karım değil. Zavallı adam. İnanın çok zavallıdır. Yakın dostumdur. İyi görüşürüz.'' İzninizle her şeyi anlatayım size. Gördüğünüz gibi arkadaşız. Yoksa onun yüzünden bunca sıkıntıya katlanmazdım. Kaç kere söyledim ona. Gel etme eyleme anam babam evlenme bu kadınla diye. Toplum içinde önemli bir yerin var. Seviliyor sayılıyorsun. Bir sıkıntın yok. Zorun nedir? Bir kadının cilvelerine tutsak edeceksin kendini. Hadi dinleyin sözümü evlenmeyin. Dinlemedi. İlle de evleneceğim diye tutturdu. Aile mutluluğunu tatmak istiyorum. Gördü şimdi aile mutluluğunu. Bekarlığında o el aleme boynuz taktı, şimdi ona takıyorlar. Bahşişleyin beni, açıklamak zorundayım bunu size. Zavallının biridir o. Boynuzlu bir zavallı. Kürklü adam ağlıyormuş gibi hıçkırdı. Hepsinin canı cehenneme. Az mı aptal var şu dünyada? Peki ya siz? Genç adam öfkeden dişlerini gıcırdatıyordu. Ama kabul edin ki bu durumda her şeyi açık yüreklilikle anlattım size. Benimle hala böyle konuşmanız doğru değil. Pekala, bağışlayın. Soyadınız neydi? Olmaz, söylemem soyadımı. Ne yapacaksınız soyadımı? Öyle mi? Söyleyemem. Genç adam çabuk çabuk konuşarak, Şabrin'i tanıyor musunuz? diye sordu. Şabrin? Evet, Şabrin ya. Paltolu adam, kürklü adamı kızdırmaya çalışıyordu. Şimdi anladınız mı durumu? Kürklü adam ne söyleyeceğini şaşırmıştı. ''Hayır, ne Şabrin'den söz ediyorsunuz? Şabrin değildir soyadı. Saygıdeğer bir insandır. Kıskançlığınızın etkisinde kalarak yaptığınız bu kabalığı hoş görüyorum. Düzenbazın, satılmışın, rüşvetçinin, alçağın biridir Şabrin. Devleti bile soyuyor. Yakında kodesi boylayacak.'' Kürklü adamın yüzü bembeyaz olmuştu. ''Bağışlayın, tanımıyorsunuz siz Şabrin'i.'' diye mırıldandı. Anladığım kadarıyla hiç tanımıyorsunuz onu. Evet, kendisini görmedim ama başkalarının ona çok yakın olan kimselerin anlattıklarından biliyorum. Kimlerin... Söyler misiniz sayın bayım? Gördüğünüz gibi sinirlerim bozuk. Çok istiyorsanız söyleyeyim. Salak'ın, kıskanç köpeğin biridir. Karısına sahip çıkamıyor. Kusura bakmayın ama çok sinirlisiniz delikanlı. Ah! Bobinitsy'nin dairesinde bir gürültü daha oldu. İçeriden kapıyı açıyorlardı. Bir takım sesler duyuldu. Kürklü adam, yüzü kireç gibi bembeyaz. Ah, o değil bu, o değil.'' dedi. Sesini tanırım, anladım o olmadığını. Hemen anladım. Susun. Genç adam duvara yapıştı. ''Sayın bayım, ben kaçıyorum, o değil. Çok sevindim buna.'' ''Gidin, hadi çabuk gidin.'' ''Peki siz ne bekliyorsunuz?'' ''Size ne?'' Kapı açıldığında kürklü adam merdivenleri çoktan inmişti. Genç adamın önünden bir kadınla bir erkek geçti. Güreği birden hop etti. Çok iyi tanıdığı bir kadın sesi, arkasından hiç tanımadığı kısık bir erkek sesi duyuldu. Erkek, ''Özülme, şimdi kızağıma hazırlamalarını söylerim.'' dedi. ''Aa, pekala, hadi söyleyin, hemen.'' Kadın yalnız kaldı. Genç adam kadının koluna yapıştı. ''Glafira, ettiğin yeminler ne oldu?'' dedi. Ay! Kim o? Siz miydiniz Tvorogov? Tanrım. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Kimin yanındaydınız? Kocamdır o. Gidin, çabuk gidin. Kocamdır o. Gidin, çabuk gidin. Şimdi gelecek. Polivitsinlere gelmiştik. Gidin, Allah aşkına gidin. Polivitsinler buradan taşınalı üç hafta oluyor. Her şeyi biliyorum. Kadın merdivenlerden aşağı koştu. Ay! Genç adam yetişti arkasından. Kadın, kim söyledi bunu size, diye sordu. Kocanız Ivan Andreiç, sayın bayan. Kendisi de burada, karşınızda, sayın bayan. Gerçekten de kapıda duruyordu İvan Andreiç. Ay, siz miydiniz, diye haykırmıştı. Glafira Petrovna hiç de yapmacık olmayan bir çığlıkla İvan Andreiç'e doğru koştu. Ay, diye haykırdı. Tanrım! Neler oldu bana böyle bilemiyorum. Povitsin neredeydim? Düşün bir kere. Şimdi İsmailovski Köprüsü yakınlarında oturduklarını biliyorsun. Söylemiştim sana, unuttun mu? Oradan kızağa bindim. Atlar azdılar, çılgın gibi koşmaya başladılar. Kızak paramparça oldu. Şurada yere yuvarlandım. Sürücüyü alıp götürdüler. Kendimde değildim. Neyse ki Bay Tivorogov... Nasıl? Bay Tivorogov taş kesilmişti. Baytrovogov gördü beni. Eve kadar getirecekti. Ne iyi oldu benimle ilgilenmeniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, Ivan İlyiç. Kadın elini dili tutulmuş gibi duran Ivan Andreyiç'a e uzattı. Sıkmadı, çimdikledi sanki. Baytrovogov ahbab'ındır. Sorlu Povlar'ın balosunda tanışmıştık. Yanılmıyorsam anlatmıştım sana. Unuttun mu yoksa? Unuttun mu yoksa, Nunoşim? Kadının Nonoşum dediği kürklü adam, ''Aa, evet, evet'' diye başladı. E, ''Evet, anımsıyorum. Çok sevindim, çok.'' Baytvarogov'un elini hararetle sıktı. Deminki kısık ses duyuldu birden. ''Kiminle konuşuyorsun orada? Ne demek oluyor bu?'' ''Ben de bekliyordum ki.'' Gruba sırık gibi bir adam yaklaştı. Saplı gözlüğüne çıkarıp kürklü adamın yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Kadın, ''Aa.'' Bay Bobinitsin diye haykırdı. Nereden çıktınız böyle? Tesadüfe bakın hele. Düşünsenize, arabam kaza geçirdi. Kocamla tanıştırayım sizi. Can!'' Bay Bobinitsin. Karpov'ların balosunda. Ah, çok sevindim. Dur canım, arabayı çağırayım. Çağır, can, çağır. Hala gelebilmiş değilim kendime. Elim ayağım titriyor, fenaayım. Tuvorogova fısıldadı. Bugün maskeli baloda. Uzun boylu adama döndü. Hoşçakalın Sayın Bobinitsin, hoşçakalın. Yarın Karpoğuların balosunda görüşeceğiz sanırım. Hayır, kusura bakmayın, yarın gelemeyeceğim. Bu durumda yarın... Bay Bobinitsin öfkeli bir şeyler daha homurdandı. Topuklarını birbirine vurup kızağına bindi gitti. Araba geldi, kadın bindi, kürklü adam durdu. Yürüyecek gücü kalmamıştı sanki. Boş bakışını paltolu gençten ayıramıyordu. Paltolu genç saf saf gülümsedi. ''Bilmem ki.'' Yüzü kızardı. Hafifçe öne eğildi. ''Tanıştığımıza sevindim efendim.'' ''Ben de, ben de. Ayaklarınız ıslanmış galiba.'' ''Benim mi?'' ''Aa evet, teşekkür ederim, çok sağ olun. Lastik çizme giymek istiyorum ama...'' Genç adam görünüşte sınırsız bir ilgiyle ''Lastik çizme de ayağını terletiyor insanın.'' dedi. Can, hadi gidiyor muyuz? Evet, terletiyor ama... Şimdi, şimdi geliyorum ruhum. Önemli bir konuyu konuşuyorduk da... Çok haklısınız. Söylediğiniz gibi terletiyor ayağını insanın. Ama kusura bakmayınız, ben... Rica ederim efendim. Tanıştığımıza çok sevindim. Çok. Kürklü adam arabaya bindi. Araba hareket etti. Genç adam uzun süre arkasından baktı. 2. Ertesi günün akşamı İtalyan operasında bir oyun vardı. Ivan Andreiç yıldırım gibi daldı salona. Onun böylesine müzik sevdiğinin o güne de kimse farkında değildi. Hiç değilse Ivan için İtalyan operasında şöyle bir iki saat şekerleme yapmaya bayıldığını biliyorlardı. Bunu kendisi de birkaç kez söylemişti zaten. Arkadaşlarıyla konuşurken söz arasında, ''Primadonna denilen kadın kedi yavrusu gibi miyavlayıp duruyordu ortada.'' derdi. ''Ama eskidendi bu. Geçen sezon.'' ''Şimdi nerede?'' Ivan Andreevich geceleri rahat döşeğinde bile uyuyamıyor artık. Ama gene de rüzgar gibi dalmıştı tıklım tıklım salona. Kapıda görevli kuşkulu kuşkulu bakmıştı ona. Ne olur ne olmaz diye cebinde saklamış olabileceği hançerinin sapını görebilmek umuduyla yan cebine çaktırmadan bir göz atmıştı. ''Şunu da ayrıca belirtmeliyiz. O sırada opera sevenler arasında iki ayrı grup vardı.'' Her grup kendi tuttuğu primadonnasını göklere çıkarıyordu. Bu gruplardan birinin adı Ciler, ötekinin adı Ciler'di. İki grupta müziği öylesine seviyorlardı ki opera görevlileri primadonalara beslenen bu aşırı sevginin kötüye varacağından korkmaya bile başlamışlardı. İşte bu yüzden saçlarına ak düşmüş, gerçi o kadar ihtiyar da sayılmazdı, elli yaşlarındaydı, Hafif dazlak kafalı, görünüşte ağır başlı, ciddi bir insanı andıran Ivan Andrey için salona böyle paldır küldür daldığını gören kapıdaki görevli elinde olmadan Hamlet'in şu görkemli sözünü anımsamıştı: Yaşlılık kapıyı böylesine korkunç çalınca gençlik neye yarar? Yukarıda da söylediğimiz gibi bir hançer görmek umuduyla yan gözde fırının yan cebine baktı. Ama para cüzdanından başka bir şey yoktu orada. Salona rüzgar gibi dalan İvan Andreiç, balkon localarına çabucak bir göz gezdirdi. Ah, felaket! Kalbi duracaktı neredeyse. Aradığı kadın oradaydı. Locada oturuyordu. General Polowitz'in karısı ve baldızıyla oradaydı. Generalin yakışıklı, genç yaveri de yanlarındaydı. Bir de sivil vardı. İvan Andreiç bütün dikkatiyle bakıyordu. Gel gelelim göremiyordu sivili. Adam alçakça saklanıyordu yaverin arkasında, karanlığa çekilmişti. O buradaydı, oysa başka bir yere gideceğini söylemişti. Glafira Petrovna'nın son zamanlarda görülmeye başlayan işte bu davranışlarıydı Ivan Andrei perişan eden. Aydınlığa bir türlü çıkmayan şu sivil, umutsuzluğa düşürüyordu onu. Bitkin bir durumda koltuğa çöktü. Niçin acaba? Oysa pek sıradan bir olaydı bu. Şurasını da belirtmek yerinde olacak, İvan Andrei için koltuğu en kenardaydı. Bu yetmiyormuş gibi balkondaki kör olasıca o loca da tam tepesindeydi. Öyle ki ne yaparsa yapsın orada ne olup bittiğini göremiyordu. Öfkeden içi içini yiyordu. Birinci perdenin nasıl bittiğini anlayamamıştı bile. Hiçbir şey duymamıştı. Müziğin insanı her çeşit ruhsal durumda etkileyebildiğini söylerler. Sevinçli bir insan sevinç, hüzünlü insanda hüzün bulurmuş müzikte. İvan Andrei için kulaklarında bir fırtına uğultusu vardı. Bu yetmiyormuş gibi sağından solundan önünden arkasından öylesine korkunç çığlıklar yükseliyordu ki İvan Andrei için kalbi duracak gibi oluyordu. Sonunda ara oldu. Gel gelelim perdenin kapanmasıyla birlikte bizim kahramanın başına anlatmaya hiçbir kalemin gücünün yetmeyeceği bir şey geldi. Üst localardan aşağı bazen program kağıtlarının atıldığı olur. Oyun sıkıcı olduğu, seyircilerin esnemeye başladığı zamanların bir eğlencesi de budur. Hafif kağıdın ta en üst localardan aşağı zikzaklar çizerek aheste aheste inişi, koltuğunda dalgın oturan birisinin başına konu vermesi büyük bir ilgiyle izlenir. Gerçekten de, başına kağıt konan insanın o andaki utangaçlığı, kesin utanır çünkü, görülmeye değerdir. Sonra, Localarda oturan bayanların hemen önlerine koydukları saplı gözlükleri de pek tedirgin eder beni. Aşağıda her şeyden habersiz oturan birisinin başına düştü düşecek gibi gelirler bana. Ama bu trajik konuyu açmam galiba biraz yersiz kaçtı. Bu nedenle onu, insanlara aldatılmaktan, tüm kötülüklerden, hamam böceklerinden koruyan gazete köşe yazılarına, evinizde hamam böceği varsa, yalnız Rus hamam böceklerinin değil, dünyadaki bütün hamam böceklerinin, bu arada Prusya hamam böceklerinin de can düşmanı olan Bay Prinsipe'yi salık vererek kurtarırlar sizi bu baş belasından. Evet ne diyorduk? Bu konuyu insanlara aldatılmaktan, tüm kötülüklerden, hamam böceklerinden koruyan gazete köşe yazılarına bırakıp asıl konumuza dönüyorum. Ne var ki Ivan Andrei için başına gelen, bugüne dek bir yerde görülmemiş duyulmamış bir olaydı. Oldukça dazlak olduğunda yukarıda söylediğim başına düşen bir program kağıdı değildi. Doğrusu, başına ne düştüğünü söylemekten çekiniyorum bile. Sıkılıyorum. Çünkü kıskanç, sinirleri zaten bozuk olan İvan Andrei için saygıdeğer, dazlak, yani saçları dökülmüş başına öylesine iğrenç bir şeyin, hoş kokulu bir aşk mektubunun düştüğünü açıklamak gerçekten yüz kızartıcı bir şey. Böylesine umulmadık, iğrenç bir olayı hiç beklemeyen zavallı Ivan Andrei, başının tepesinde bir fare ya da sürüngen yakalamış gibi ürperdi. Bunun bir aşk mektubu olduğu ilk bakışta belliydi. Bundan kuşku edilemezdi. Kokulu bir kağıda aceleyle yazılmış, birkaç kez katlanıp ufacık edilmişti. Öyle ki bir kadın elinin altına rahatlıkla saklanabilirdi. Elden ele geçerken düşüvermiş olmalıydı. Söz gelimi, program istenmiş, mektup aceleyle bu programın arasına sıkıştırılmış, gereken kimseye verilirken sivil yaverin bilmeden dirsek vurmasıyla son derece kibarca özür dilemişti kuşkusuz bunun için, Mektupçuk bayanın heyecandan titreyen küçücük elinden kayıvermiş. Genç yaverin sabırsızlıkla uzattığı eline de yalnızca ne yapacağını bilemediği program gelmişti. Evet, doğrusu uğursuz, tuhaf bir olaydı bu. Ama kabul edin ki Ivan Andreyich için daha da uğursuzdu. Mektubu avucunda sıkarak "Predenstine" diye mırıldandı. Soğuk soğuk terler döküyordu. "Predenstine, mermi suçluyu bulur derler." Evet, ama benim suçum ne burada? Ha, bir atasözü daha vardır. Kabak zavallı makarın. Hansızın böylesine bir olaya çarpılmışa dönen bir insanın aklına daha neler gelmez. Ivan Andreyevich taş kesilmiş gibi oturuyordu koltuğunda. Bütün seyirciler ayağa kalkmış, artistleri alkışladıkları için salonda bir kargaşadır sürüyordu ama o bu kağıdı herkesin gördüğünden kuşku etmiyordu. Başı önünde, yüzü kıpkırmızı, çirkin bir şey yapmış gibi gözlerini kaldırmaya cesaret edemeden öyle oturuyordu. Sonunda kaldırdı başını. Sol yanındaki şık giyimli beye, ''Doğrusu güzel söylediler.'' dedi. Kendini büyük bir heyecana kaptırmış, hop oturup hop kalkan, avuçlarının içine acıtırcasını alkışlayan şık giyimli adam şöyle bir göz attı İvan Andreyiç'e. Sesi daha iyi duyulsun diye ellerini ağzına götürerek kadın sanatçının adını haykırmaya başladı. Ömründe böylesine sıtma görmemiş ses duymamıştı Ivan Andreyiç. Ne yapacağını şaşırdı. ''Bir şeyin farkında değiller.'' diye geçirdiği içinden. Dönüp arkasına baktı. Hemen arkasında oturan şişko adam arkasına ona dönmüş, saplı gözlüğüyle lojaları dikizliyordu. ''Bu da iyi.'' diye düşündü İvan Andreyiç. Önündekiler haliyle bir şey görmüş olamazlardı. Hemen yanındaki lojaya çekingen, sevinçli bir umutla baktı. Bakmasıyla ölpermesi bir oldu. Güzel bir bayan, mendiliyle ağzını kapamış, sandalyenin arkalığına yaslanmış, kahkahalarla gülüyordu. İvan Andreyeviç, ah siz kadınlar diye mırıldandı. Herkesin ayağına basa basa kapıya doğru yürüdü. Şimdi okuyucu kendi karar versin. İvan Andreyeviç ile beni onların yargılamasını istiyorum. Haklı mıydı böyle davranmakta? Bilindiği gibi büyük tiyatroda üst üste beş sıra loca vardır. Niçin mektubun başka bir locadan, söz gelimi beşinci kat locadan değil, ille de o locadan düştüğünü düşünmüştü? Tutku öteki duygulara pek benzemez. Oysa kıskançlık ondan da baskındır. Ivan Andreiç sigara salonuna koştu. Bir lambanın yanına gidip kağıdın kordelasını kopardı, okudu. Bugün temsilden hemen sonra, ki ya da ski sokağının köşesindeki K'nin, ''Evinin üçüncü kat, merdivenden çıkışta sağdaki dairede, ön kapıdan gir. Merdivenden çıkışta sağdaki dairede, ön kapıdan gir. Tanrı aşkına. Orada ol.'' Neye karar vereceğini bilemiyordu İvan Andreyiç, Oysa duruma paçıktı. Bir randevu veriliyordu. İvan Andreiç'in ilk aklına gelen şu oldu. Suçüstü yakalamalı onu. Yalanı başı küçükken ezmeli. Suçlunun foyasını hemen o anda oracıkta ortaya çıkarmayı da düşünmedi değil. Ama nasıl yapacaktı bunu? Koşarak sözü geçen locanın katına çıkmıştı bile. Ama aklını başına çabuk topladı, geri döndü. Ne yapacağını, hangi yana koşacağını bilemiyordu. Şaşkın bir durumda öteki yana koştu. Kapısı açık bir locadan tam karşıdaki locaya baktı. Üst üste beş locada da genç bayanlar, genç erkekler vardı. Mektup bu beş locadan herhangi birinden düşmüş olabilirdi. İvan Andreyiç'e karşı söz birliği etmişlerdi sanki. İçi içine sığmıyordu. Mekrubun o locadan düştüğüne kesinlikle inanıyordu. İkinci perdenin başından sonuna koridorlarda dolaşıp durdu. Bir yerde duramıyordu. Gişeye gidip oradaki memurdan bu dört locada oturan bayanların adlarını öğrenmeyi düşündü. Gel gelelim kapalıydı gişe. Sonunda içeride heyecanlı alkış sesleri, çığlıklar duyuldu. Oyun bitmişti. Sanatçılar teker teker sahneye çıkmaya, seyircileri selamlamaya başlamışlardı. Üst localardan gelen iki ses bütün sesleri bastırıyordu. Grupların öncüleriydi bunlar ama İvan Andrey için onlarla ilgilenecek durumu yoktu. Ne yapacağına karar vermek üzereydi. sözünü giydi. İpucu elde etmek, durumu aydınlatmak, kısacası dün akşamkinden daha bir atak davranmak için G'ye doğru koştu. Evi kolayca buldu. Ön kapıdan giriyordu ki paltolu, şık giyimli bir adam arkadan koşarak geldi. Yanından hızla geçip basamakları üçer beşer atlayarak üçüncü kata doğru çıkmaya başladı. Ivan Andreiç, bunun locadayken yüzünü göremediği şık giyimli genç yaver olduğunu düşündü. Yüreği duracakmış gibi çarpmaya başlamıştı. Züppe genç iki merdiven geçmişti bile onu. İvan Andreiç sonra üçüncü katta geleni bekliyorlarmış gibi kapının zil çalmadan açıldığını duydu. Genç adam sessizce içeri süzüldü. İvan Andreiç kapı daha kapanmadan üçüncü kata varmıştı. Kapının önünde bekleyip ne yapması gerektiğini enine boyuna düşünmek, kendini toparlamak, sonra da kesin kararını vermek niyetindeydi ki tam o anda bir kupa arabası gürültüyle girdi avluya, durdu. Dış kapı hızla açıldı. Birisi oflaya puhluya çıkmaya başladı merdivenleri. İvan Andreyiç kararını hemen verdi. Kapıyı açtı. Aldatılmış bir kocanın olanca haşmetiyle daldı içeri. Hizmetçi kadın heyecanla kesti yolunu. Sonra bir adam çıktı karşısına. Ama Ivan Andreevich durdurulabilecek gibi değildi. İkisini de yana itip yürüdü. İki loş odayı hızla geçtikten sonra yatak odasına daldı. Karşısında korkudan tir tir titreyen genç, güzel bir bayan vardı. Çevresinde ne olup bitiyor anlamadan şaşkın şaşkın Ivan Andreevich'e bakıyordu. Tam o anda en sondaki odadan yatak odasına yaklaşan ağır ayak sesleri duydu. Biraz önce merdivenleri ağır ağır çıkan adamın ayak sesiydi bu. Kadının yüzü bir anda geceliği gibi bembeyaz olmuştu. Ellerini uğuşturarak ''Tanrım, kocam geliyor!'' diye hafif bir çığlık attı. İvan Andrei yanlış yere geldiğini, budalaca, çocukça bir şey yaptığını, ne yapması gerektiğini enine boyuna yeterince düşünmediğini, merdiven başında kendini iyi toparlayamadığını anlamakta gecikmedi. Ama iş işten geçmişti artık. Kapı açılmış, iri yarı bir adam olduğu ayak sesinden belli koca odaya girmişti. O anda Ivan Andrei kendisi için ne düşündü bilmiyorum. Adamın karşısına geçip buraya yanlışlıkla girdiğini, böylesine çirkin bir davranışta farkında olmadan bulunduğunu söyleyerek özür dilemesine, sonra çekip gitmesine neyin engel olduğunu da bilmiyorum. Böylesi onurlu olmasa bile hiç değilse dürüst, soylu bir gidiş olurdu. Gel gelelim, Ivan Andrei çocukça bir Don Juan ya da Lavlosmuş gibi davrandı. Önce karyolanın yanındaki perdenin arkasına saklandı. Sonra kendini iyice alçalmış küçülmüş hissedince yere çöktü. Hiç düşünmeden karyolanın altına süzüldü. Müthiş korkmuştu. Onuru bir paralık edilmiş bir koca olarak hiç değilse öyle olduğunu sanıyordu. Kadının kocasına belki de gururunu incitmekten korktuğu için görünememişti. Her neyse olan olmuştu artık. Kendini karyolanın altında bulmuştu. Ne var ki işin en garip yanı, kadının hiç ses çıkarmamış olmasıydı. Çok tuhaf, yaşlı bir adamın yatak odasında gizlenecek yer aradığını görünce bağırıp çağırmamıştı. Korkudan dili tutulmuştu anlaşılan. Adam oflaya poflaya girdi odaya. Karısıyla şöyle bir selamlaştıktan sonra kocaman bir kütük gibi kar yolaya attı kendini. Boğuk boğuk öksürmeye başladı. Öfkeli bir kaplandan kuzuya dönen Ivan Andrey için kedi önünde sini veren fareden farkı yoktu. Gururu incinen her kocanın tehlikeli olmadığını kendi deneyimlerinden bilmesine karşın korkudan soluk alamıyordu. Ne var ki kafasının çalışmadığından mı yoksa heyecanından mı bilinmez aklına gelmiyordu bu. Karyolanın altında rahatça uzanmak için el yordamıyla yavaşça ilerlemeye başladı. Karanlıkta eli kıpırdayan bir şeye değince şaşırdı. Bu kıpırdayan şey elinden yakaladı onu. Karyolanın altında birisi daha vardı. ''Kimsin sen?'' diye fısıldadı Ivan Andreiç. Tuhaf yabancı da alçak sesle. ''Şimdi söylerdim size kim olduğumu ama'' dedi. ''Bir enayilik yaptınız rahat durun bari, sesinizi çıkarmayın. Ama, ama, ama... Susun. Yabancı, İvan Andrei için kolunu öyle bir sıkmıştı ki, karyolanın altında bir kişinin ancak sağabileceği kadar yer vardı çünkü. Adamcağız bağırmamak için güç tutmuştu kendini. Sayın bayım, şşşt, öyle sıkmayın kolumu yoksa bağıracağım. Hele bir deneyin. Utançtan kıpkırmızı olmuştu İvan Andrei için yüzü. Yabancı çok sert, sinirliydi. belli alışıktı bu tür serüvenlere. Sıkışık durumlarda çok kalmıştı. Oysa Ivan Andreyich acemiydi. Patlayacak gibi oluyordu, soluk alamıyordu. Başı çatlayacak gibiydi. Gel gelelim sırtüstü yere uzanmaktan başka yapabileceği bir şey de yoktu. O da kaderine boyun eğip uzandı, sesini kesti. "Sevgilim," diye başladı kadının kocası. "Pavel Ivanich oturup birkaç el kağıt oynayalım," dedik. Birden <gülüyor> <gülüyor> öksürmeye başladı. Sonra birden ''Sırtıma...'' <gülüyor> ''Aman...'' <gülüyor> ''Ihtiyar durmadan öksürüyordu. Gözlerinden yaş gelesiye öksürdükten sonra ''Sırtıma'' diye sürdürdü konuşmasını. Sırtıma öyle bir ağrı saplandı ki sorma. Şu Allah'ın belası hemor eğitimden hep ne ayakta dururken ne de otururken rahat veriyor bana. <gülüyor> Yeniden başlayan bu öksürük ihtiyar ölene dek süreceğe benziyordu. Yaşlı adam arada bir şeyler mırıldanıyordu ama ne dediği anlaşılmıyordu. Zavallı İvan Andreyiç ''Sayın bayım, tanrı aşkına biraz öteye gidin.'' diye fısıldadı. ''Nereye gitmemi emrederdiniz acaba?'' ''Yer var mı?'' ''Ama hak verin ki olmaz, böylesine çirkin bir duruma ömrümde ilk kez düşüyorum.'' Ben de sizin gibi uğursuz bir adamla yan yana. Ama delikanlı. Kesin sesinizi. Ne dediniz? Ama çok saygısızca davranıyorsunuz delikanlı. Yanılmıyorsam henüz çok gençsiniz. Sizden yaşlıyım ben. Kesin sesinizi dedim. Sayın bayım. Kendinizi kaybediyorsunuz. Kiminle konuştuğunuzun farkında değilsiniz galiba. Kar altında yatan bir adamla. Ama bir sürpriz sürükledi beni buraya. Bir yanlışlık. Oysa sizi yanılmıyorsam ahlaksızlık. Bunda da yanılıyorsunuz işte. Sayın bayım, sizden yaşlıyım. Diyorum ki, sayın bayımmış. Burada ikimizin de aynı durumda bulunduğumuzun farkında olmasına farkındasınız aslında. Rica ederim, bırakın bu numaraları. Sayın bayım, söylediklerinizden bir şey anlamıyorum. Bağışlayın beni, çok sıkıştım burada. ''Şişmanlamasaydınız o kadar. Hay Allah, böyle bir duruma ömrümde düşmemiştim diyorum size. Haklısınız. Sayın bayım, sayın bayım, kim olduğunuzu bilmiyorum ama buraya nasıl düştüğünüzü az çok tahmin ediyorum. Oysa ben yanlışlıkla buradayım. Sandığınız gibi değil durum. Benim bir şey sandığım falan yok. Susun artık.'' ''Sayın efendim, biraz öteye çekilmezseniz fenalık gelecek bana. Katilim olacaksınız, inanın buna. Öyle alelade bir insan değilim ben. Bir ailem var. Bu durumda kalamam. Kendiniz girdiniz buraya. Zorlayan olmadı sizi. Hadi gelin bakalım. Alın size yer. Ama bundan fazlasını istemeyin.'' İman Andriye'yi hiç uyuşan bacaklarını uzatarak minnet dolu bir heyecanla, iyi yürekli, soylu delikanlı.'' dedi. Sayın efendim, sizin hakkınızda yanıldığımı şimdi anlıyorum. Evet, durumunuz hiç de iyi değil ama ne yaparsınız? Farkındayım, kötü şeyler düşünüyorsunuz benim için. İzninizle gözünüzde gururumu kurtarmaya çalışacağım. İzin verin kim olduğumu söyleyeyim size. İnanın istemeyerek geldim buraya. Sizinkinden başkaydı niyetim. Dehşet içindeyim. Tıkayacak mısınız şu çenenizi siz? Anlamıyor musunuz? Adam sesimizi duyarsa halimiz dumandır. Şey söylüyor. Gerçekten de yaşlı adamın öksürüğü diner gibi olmuştu. Ağlamaklı bir sesle işte böyle sevgilim diye hırladı. İşte böyle yavrucuğum. <gülüyor> ah ne dert şu öksürük. Redosey İvanoviç bir de kuşkonmaz yaprağını kaynatıp suyunu içmeyi denememi önerdi. Duyuyor musun ruhum? Duyuyorum kocacığım. Bir de bunu deneyin diyor. Sülük yapıştırdığımı söyledim. Hayır, Aleksandr Demionovich dedi, kuş konmaz daha iyidir. Açar göğsünüzü. Yapın dediğimi. Göreceksiniz. <gülüyor> Üf, tanrım, sen ne dersin sevgilim? <gülüyor> Yararı olur mu acaba? <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Kadın bence denesek fena olmaz dedi. Haklısın fena olmaz. Sizin hastalığınız verem diyor. <gülüyor> ben nekris mide bozukluğu diyorum. <gülüyor> o hala diretiyor. Belki verem de vardır diye diretiyor. Sen ne <gülüyor> sen ne dersin sevgilim? Verem de var mı bende? Ama ne diyorsunuz öyle? Evet veremin ben. ''Hadi soyun yat sen canım. <gülüyor> Bugün <gülüyor> nezlede oldum.'' Uf diye inledi Ivan Andreiç. ''Tanrı aşkına biraz öteye gidin.'' ''Şaşıyorum size. Zorunuz nedir? Bir dakika rahat duramıyorsunuz.'' ''Bana karşı çok acımasızsınız delikanlı. Öldürmek istiyorsunuz beni. Farkındayım. Bence bu kadının aşığısınız siz.'' ''Susam.'' ''Susmayacağım işte. Bana emir veremezsiniz.'' Gerçekten kadının aşığı mısınız? Yakalanırsak ben suçsuzum. Bir şeyden haberim yok. Genç adam dişlerini gıcırdattı. Sesinizi kesmezseniz beni buraya sizin getirdiğinizi dayım olduğunuzu söylerim. Malını mülkünü kadınlarla yedi dedim. O zaman kadının sevgilisinin siz olduğunuzu düşünürler. Sayın bayım alay ediyorsunuz benimle. Sabrımı tüketiyorsunuz. Şşşt! Yoksa ben susturacağım sizi. Ne baş belasısınız. Söyler misiniz ne işiniz var sizin burada? Siz olmasaydınız sabaha kadar burada rahat rahat yatar sonra çıkıp giderdim. Ama ben sabaha kadar yatamam burada. Toplumda yeri olan bir insanım ben. Bir sürü ahbabım vardır. Ne dersiniz geceyi burada mı geçirecek acaba? Kim? Kim olacak ihtiyar? ''Elbette, her koca sizin gibi değildir, evinde yatar evli erkekler.'' İvan Andreevich korkudan kaskatı kesilmişti. ''Sayın bayım, sayın bayım.'' diye fısıldadı. ''İnanın ben de her zaman evimde yatarım, ilk kez oluyor bu. Aman tanrım, sanıyorum tanıyorsunuz beni. Kimsiniz siz delikanlı? Yalvarırım hemen söyleyin bana, bu arkadaşlığımızın hatırı için söyleyin, kimsiniz?'' ''Bakın zor kullanacağım artık.'' ''Ama izin verin, izin verin, her şeyi başından sonuna anlatayım size. Bu iğrenç...'' ''Hiçbir şeyi anlatmanızı istemiyorum, anlatmayın. Kesin sesiniz artık, yoksa...'' ''Ama olmaz ki...'' Karyolanın altında hafif bir boğuşma oldu. İvan Andrei sustu. ''Sevgilim, bir sesler var. Kediler hırlaşıyor sanki.'' ''Ne kedisi? Nereden çıkarırsınız böyle şeyleri?'' Kadının kocasıyla konuşacak durumunun olmadığı belliydi. Hala kurtulamamıştı şaşkınlığından. Şimdi de ürpermiş, kulak kesilmişti. Ne kedisi? Basbayağı kedi işte canım. Demin çalışma odamdan geçerken Vasco oradaydı. Mır, mır mırlıyordu. Ne o Vaska? dedim. Mır, mır diye karşılık verdi. Sanki bir şeyler fısıldamak istiyordu kulağıma. Ah anacığım diye geçirdim içimden. Öleceğimi mi haber veriyordu dersin? Ne oluyor size bugün? Saçmalıyorsunuz. Bir şey yok, bir şey yok. Kızma canım, farkındayım. Ölmemi istemiyorsun. Lap olsun diye öyle söyledim. Hadi yavrucuğum soyunda yat, sen yatıncaya kadar yanında kalacağım. Tanrı aşkına yeter, sonra... Peki kızma kızma, vallahi fareler dolaşıyor sanki bu odanın içinde. Demin kediydi, şimdi fare mi oldu? Ne diyeceğimi şaşırıyorum doğrusu. Neyse boş ver canım şey <gülüyor> boş ver. <gülüyor> ah tanrım. <gülüyor> Genç adam "Gördünüz mü?" diye fısıldadı. Rahat durmadınız adam duydu. Ama durumumu bir bilseniz burnum kanıyor. Varsın kanasın. Sesinizi çıkarmayın. Bekleyin adam gitsin. Delikanlı kendinizi benim yerime koyun. Yanında yatanın kim olduğunu bile bilmiyorum öğrenirsen rahatlayacak mısın? Bakın. Benim sizin kim olduğunuzla ilgilendiğim var mı? Sahi. Soyadınız nedir sizin? Olmaz. Ne yapacaksınız soyadımı? mı? Ben yalnızca şunu belirtmek istiyorum ki son derece anlamsız. Şşt! Gene konuşmaya başladı. İnan birileri psikose ediyor sanki sevgilim. Delisiniz siz. ''Kulaklarınızdaki pamuklar hışırdıyordur.'' ''Aa, ah, iyi aklıma getirdiniz pamuğu. Bak ne diyeceğim, yukarıda...'' <gülüyor> ''Üst katta...'' <gülüyor> Genç adam ''Üst katta'' diye fısıldadı. ''Allah kahretsin. Oysa ben üst kat sanmıştım burayı. İkinci katmış şimdi burası?'' İvan Andreyevich kendini biraz toparlamıştı. ''Delikanlı'' diye fısıldadı. ''Neler diyorsunuz siz?'' Tanrı aşkına söyleyin, niçin bu kadar ilgilendiriyor sizi bu? Ben de en üst kat sanmıştım burayı. Tanrı aşkına söyleyin, bir kat daha mı var bunun üstünde? İhtiyarın öksürüğü sonunda dinmişti. Birileri homurdanıyor sanki, dedi. Genç adam, Ivan Andrei için kolunu sıkarak, şşşt, dinleyin, diye fısıldadı. Sayın bayım, kolumu acıtıyorsunuz, bırakın beni, şşt. Yine hafif bir boğuşma oldu, sonra yine kesildi ses. İhtiyar, sık sık güzel bir bayan görüyorum, diye başladı. Kadın sözünü kesti. Güzel bir bayan mı? Evet. Bugün merdivende güzel bir bayanla karşılaştığımı söylememiş miydim sana? Unuttun mu yoksa? Doğrusu çok zayıfladı belliyim Şu kuzu göbeği... <gülüyor> Efendim... ''Kuzu göbeği yaprağını kaynatıp suyunu içmek iyi gelirmiş bana, öyle diyorlar.'' <gülüyor> ''Çok yararını görürmüşüm.'' Genç adam gene dişlerini gıcırdatarak ''Rahat durun.'' dedi. ''Duyacak adam.'' ''Kadın, bugün merdivende güzel bir bayanla karşılaştığını söylüyordun galiba.'' diye sordu. ''Hı? Güzel bir kadın görmüşsün.'' ''Ben mi?'' ''Evet, sen.'' ''Ben ha.'' Ne zaman? Ah evet. Genç adam? Nihayet diye mırıldandı. Amma da mıhmıntı herif be. Sayın bayım, dehşet içindeyim. Zangır zangır titriyorum. Tanrım, neler duyuyorum. Tıpkı dün akşamki gibi. Evet, dün akşamkinden farkı yok bunun. Şşt! Evet, evet, evet. Hatırladım. Şıllık. Ah o gözler. Mavi bir şapkası var. Mavi şapkası mı? ''Ay ay.'' <gülüyor> İvan Andreyiç heyecanla ''Odur.'' dedi. ''Mavi bir şapkası var. Tanrım.'' Genç adam İvan Andreyiç'in kolunu var gücüyle sıkarak ''O mu?'' diye fısıldadı. ''Kim?'' Bu kez İvan Andreyiç ''Şşşşt'' dedi. Konuşuyor ihtiyar. ''Ah Tanrım, Tanrım.'' E ''Peki ama herkesin olabilir mavi şapkası öyle ya?'' İhtiyar ''Çok çapkın bir şeye benziyor doğrusu.'' dedi. Tanıdıklarına geliyor buraya. Gözleri fıldır fıldır. Tanıdıklarına da başka tanıdıkları geliyor. Kadın gene kesti sözünü. Ama anne can sıkıcı şey. Nelerle ilgileniyorsun öyle. İhtiyar heyecanlı heyecanlı. Pekala pekala dedi. Kızma. İstemezsen anlatmam. Bugün biraz keyifsiz görünüyorsun. Genç adam. Söylesenize. Nasıl düştünüz buraya? Diye fısıldadı. Gördünüz mü ya? Gördünüz mü? Demin dinlemek istemiyordunuz. Şimdi kendini soruyorsunuz. Siz bilirsiniz. Bana göre hava hoş. Anlatmayın aman. Kahretsin ne bela. Kızmayın delikanlı. Ne söylediğimin farkında değilim. Çabuk kaybederim kendimi ben. Yalnızca şunu söylemek istemiştim. Bu konuyla ilgilendiğinize göre ortada. Şey, kim olduğunuzu öğrenebilir miyim delikanlı? Tanımıyorum sizi. Kimsiniz? Adınız nedir? Tanrım. Ne söylediğimin farkında değilim. Genç adam aklına bir şey gelmiş gibi kesti sözünü. öf Susun lütfen. Ama her şeyi anlatacağım size, her şeyi. Belki de anlatmayacağımı sizden nefret ettiğimi sanıyorsunuzdur. Hayır, yok öyle bir şey. İşte elim. Yalnız biraz heyecanlıyım, o kadar. Ama önce siz şunu söyleyin. Buraya nasıl geldiniz? Buraya gelmenizin nedeni. Bana gelince kızmayacağım, inanın kızmayacağım. Buyurun elimi. ''Burası tozlu yalnız. Onun için biraz pislendi. Ama böylesine içten soylu duyguların söz konusu olduğu bir anda önemi yoktur bunun. Eh, elinize dedirtmeyin beni şimdi. Soluk alacak yer yok burada. Adam tutmuş elini uzatıyor bana.'' Ivan Andreiç, derin bir umutsuzluk içinde, ağlamaklı bir sesle ''Ama sayın bayım.'' diye mırıldandı. ''Bağışlayın ama aşağılık bir insanmışım gibi davranıyorsunuz bana. Daha kibar, hiç değilse birazcık daha kibar olun lütfen.'' İzin verin, her şeyi anlatayım size. İyi iki dost olabiliriz. Dahası evime akşam yemeğine çağırırım sizi. Açık söyleyeyim, yoksa böyle yan yana yatamayız. İleri gidiyorsunuz delikanlı, şunu bilmiyorsunuz. Genç adam son derece heyecanlı olduğu belli. Ne zaman karşılaşmış o kadınla? diye sordu. Belki de beni bekliyordur şu anda. Çıkacağım buradan. Kadın mı? Kim bu kadın? Aman tanrım. Hangi kadından söz ediyorsunuz delikanlı? Öz katta bir kadının sizi beklediğini mi söylemek istiyorsunuz? Tanrım, ah tanrım, nedir benim günahım? Ivan Andreiç umutsuzluk içinde dönüp yüzü koyun yattı. Kadının kim olduğundan size ne? Hay kör şeytan, ne olursa olsun çıkacağım buradan. Ivan Andreiç karyola altı arkadaşının Fırağan'ın eteklerine yapışıp yalvarmaklı. Sayın bayım, diye fısıldadı. Ne yapıyorsunuz? Benim halim nice olur sonra? ''Bana ne? Siz kalacaksınız. Yoksa ihtiyar beni karısının aşığı sanmasın diye dayım olduğunuzu, varınızı, yoğunuzu kadınlara yedirdiğinizi söylerim.'' İvan Andreyiç umutsuzluk içinde ''Ama!'' diye fısıldadı. ''Olmaz öyle şey. Dayınız olamam ki ben sizin. Hiç kimse inanmaz buna. Bir çocuğu bile kandıramazsınız böyle söylemekle.'' Gebezeliği bırakın da uslu uslu yatın yattığınız yerde. Geceyi burada geçirin, sabah bir yolunu bulur çıkarsınız. Kimse fark etmez. Hem ben çıkarsam, karyolanın altında bir kişi daha olduğu akıllarına gelmez. Bir düzine adam saklanacak değil ya daptarıcık yerde diye düşünürler. Hani sizin de bir düzine adamdan pek farkınız yok ya, çekilin öteye, yoksa çıkarım. Kızdırmaya çalışıyorsunuz beni delikanlı. Ya öksürürsem ne olacak? Her olasılığı düşünmek gerek. Şşşt! İhtiyar, ne oldu? dedi. Bir arada almıştı sanki. Üst katta bir şeyler oluyor galiba. Üst katta mı? Duyuyor musunuz delikanlı? Üst katta diyor. Elbette duyuyorum. Aman tanrım ben çıkıyorum buradan delikanlı. Öyleyse ben kalıyorum. Bana göre hava hoş. Adamın elinden bir kaza çıkarsa karışmam. Neden korkuyorum biliyor musunuz? Siz de aldatılan bir kocasınız galiba. Aman tanrım ne kötü ruhlusunuz. Nasıl düşünebiliyorsunuz böyle bir şeyi? Niçin ille de bir koca olduğum inancındasınız? Evli bile değilim ben. Evli bile değil misiniz? Hoppala. Ben de bir kadının aşığıyım belki. Ne aşık ya. Sayın bayım, sayın bayım. Neyse. Pekala her şeyi anlatacağım size. Heyecanımı hoş görün. Şey, evli değilim ben. Bekarım. Sizin gibi bekar. Doğrusunu isterseniz çocukluk arkadaşımın. E sevişiyoruz işte. Bedbaht bir insanım, dedi bana. Karın boynuzlatıyor beni. Kuş kullanıyorum ondan. Gel gelelim ben karısından kuşku etmemesini söyledim kendisine. Ama dinlemiyorsunuz ki beni. Dinlemelisiniz. Kıskançlık iyi bir şey değil, dedim. Ayıptır. O gene bildiğini okuyordu. Hayır, bedbaht bir insanım ben. Gerçekten de boynuzlu bir kocayım. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. O gene bildiğini okuyordu. ''Hayır, bedbaht bir insanım ben. Gerçekten de boynuzlu bir kocayım. Sen benim çocukluk arkadaşımsın.'' dedim. ''En mutlu günlerimizi birlikte yaşadık. Hay Allah, neler diyorum ben. Durmadan gülüyorsunuz delikanlı. Deli edeceksiniz beni. Zaten delisiniz.'' ''Evet, delilikten söz edince böyle söyleyeceğinizi biliyordum. Gülün delikanlı, gülün. Gençliğimde benim de yüzüm gülerdi hep. Ah, çıldırıyorum galiba.'' İhtiyar sözcükleri uzata uzata, ne o birisi aksırdı sanki, dedi. Sen miydin yoksa? Kadın, ah tanrım, diye mırıldandı. Karyolanın altından bir ses geldi. Sişt! Kadın korkuyla, çünkü gerçekten de karyolanın altından bir takım gürültüler duyulmaya başlamıştı. Yukarıda bir şeye vuruyorlar sanırım, dedi. Kocası, evet, yukarıda, diye mırıldandı üst katta söyledim ya demin bir züppeyle karşılaştım mı <gülüyor> bıyıklı bir züppeyle <gülüyor> aman tanrım o sırtım züppe kılıklı bıyıklı bir genç gördüm ivan andreyich bıyıklı mı diye fısıldadı aman tanrım sizsiniz bu ne belaya çattık burada sizin yanınızda değil miyim ben be adam nasıl görmüş olabilir beni ''Çekin elinizi yüzümden.'' ''Ah, bayılacağım.'' Tam bu anda yukarıda bir gürültü oldu. Genç adam, ''Ne oluyor?'' diye sordu. ''Sayın bayım, korkuyorum. Dehşet içindeyim. Yardım edin bana.'' ''Şşşt!'' ''Evet, karıcığım, bir gürültü var yukarıda. Fıçı yuvarlıyorlar sanki. Hem de tam senin yatak odanın üstünde. Birisini yollasan mı dersin?'' ''Olur mu hiç canım?'' Neler söylüyorsunuz öyle? Pek hala yollamam. Bu akşam sinirlisin. Öf. Gidip yatsanız nasıl olur? Liza, hiç sevmiyorsun beni. Ah, seviyorum. Tanrı aşkına gidin. Çok yorgunum. Peki, peki. Gidiyorum. Kadın, ah, hayır, hayır. Gitmeyin, diye haykırdı. Yok, gidin, gidin. Ne oluyor sana karıcığım? ''Bir gidin diyorsun, bir gitmeyin.'' <gülüyor> ''Doğrusu benim de uykum.'' <gülüyor> ''Panafidinlerin kızında.'' <gülüyor> ''Kızında.'' <gülüyor> ''Nüren işi bir bebek gördüm.'' <gülüyor> ''Tam sırasını buldunuz bebeğin.'' <gülüyor> ''Güzel bir bebekti.'' <gülüyor> Genç adam, ''Kalkıyor.'' dedi. ''Gidince hemen çıkarız buradan.'' Duydunuz mu? Somurtmayın artık. Ah tanrı vere de bir gitse. Bu ders olsun size. Delikanlı. Niçin ders olacakmış bana? Farkındayım. Çok gençsiniz henüz. Bana akıl verecek yaşta değilsiniz. Ama gene de veriyorum işte. Beni dinleyin. Tanrım aksıracağım. Şşşt sakın ha. Ama ne yapabilirim? Öyle pis fare kokuyor ki burası. Tutamayacağım kendimi. ''Tanrı aşkına cebimden mendilimi verin bana. Kımıldanamıyorum. Ah Tanrım, Tanrım, neydi günahım?'' ''Alın mendilinizi. Günahınızın ne olduğunu söyleyeyim mi size? Kıskançsınız. Kim bilir ne saçma delillere dayanarak evi yanmış gibi sağa sola koşuyorsunuz. Önünüze gelen kapıdan içeri dalıyor. Tanımadığınız insanların başına bela oluyorsunuz. Delikanlı, kimsenin başına bela olduğum yok benim. Susun.'' Bana ahlak dersi veremezsiniz delikanlı. Ben sizden dürüstüm. Susun. Ah tanrım tanrım. Ne derseniz deyin. Bir baş belasısınız siz. Sözgelimi masum bir kadını korkuttunuz. Zavallının dili tutuldu korkusundan. Belki de hasta olur. Her şeyden önce huzura gereksinimi olan, saygıdeğer bir ihtiyarı huzursuz ettiniz. Niçin bütün bunlar? Aklınıza saçma bir düşünce geldi, sokaklara düştünüz de onun için. Şu anda ne iğrenç bir durumda olduğunuzun farkında mısınız? Biliyor musunuz bunu? Pekala delikanlı, biliyorum. Ama hakkınız yok. Susun! Ne hakkından söz ediyorsunuz? Bunun sonunun kötüye varabileceğini anlamıyor musunuz? Karısını çok seven ihtiyar sizi karyolanın altından çıkarken görünce bir anda çıldırırsa ne yaparsınız? Hayır, böylesine korkunç bir olaya neden olamazsınız siz. Bence karyolanın altından çıkışınızı gören hemen makaraları koyverir. O halinizi görmek isterdim doğrusu. Kim bilir ne gülünç olursunuz. Ya size ne demeli? Siz de gülünç olursunuz. Ben de sizi görmek isterdim. Sizde o yürek ne gezer? Çok ahlaksızsınız delikanlı. Öyle mi? Ahlaktan söz edene bakın hele. Sevsinler. Hem benim buraya ne için geldiğimi nereden biliyorsunuz bakalım? Yanlışlıkla bulunuyorum ben burada. Katları şaşırdım. Sorgusuz sualsiz içeri niçin aldılar beni onu da tanrı bilir. Besbelli birisini bekliyordu kadın. Ama sizi değil kuşkusuz. Paytak paytak adım atarak geldiğinizi duyunca baktım kadın da korktu. Hemen karyolanın altına girdim. Odanın içi karanlıktı zaten. Hem niçin anlatıyorum bunları size? Kendimi temize çıkarmaya mı çalışıyorum? ''Siz gülünç kıskanç bir ihtiyarsınız bayım. Niçin duruyorum hala burada? Belki de çıkmaya korktuğumu sanıyorsunuzdur değil mi?'' ''Hayır bayım, çoktan çıkardım ya, sizi acıyorum. Yalnız ne yaparsınız burada?'' ''Çocuk gibi ağlamaya başlarsınız. Savunamazsınız kendinizi.'' ''Hayır, hiç de ağlamam. Niçin çocuk gibi diyorsunuz? Benzetecek başka şey bulamadınız mı beni delikanlı?'' Hem niçin savunamayacakmışım kendimi? Savunurum. Ah tanrım, nasıl da havlıyor şu köpek. Şşşt, sahi, gördünüz mü? Konuştunuz, konuştunuz, sonunda uyandırdınız hayvanı. Şimdi yandık. Gerçekten de köşedeki minderin üzerinde mışıl mışıl uyuyan Fino birden uyanmış, yabancıların kokusunu alınca karyolanın altına dalmıştı. İvan Andreiç, ah tanrım ne aptal köpek bu diye söylendi. ''İkimizi de ele verecek. Foyamızı ortaya çıkaracak. İşte sana bir bela daha.'' ''Siz böylesine korktuktan sonra daha çok belalar gelir başımıza.'' Kadın, ''Ami, Ami, gel buraya.'' diye seslendi. Ama köpeğin sahibesinin sesine kulak astığı yoktu. Doğrudan Ivan Andreyiçe saldırmıştı. İhtiyar, ''Neden durmadan havluyorum işka, karıcığım?'' diye mırıldandı. Fare var karyolanın altında galiba, ya da Vasca oradadır. İkide bir aksırıyor zavallı. Bugün üşütmüş olacak. Genç adam, rahat durun diye fısıldadı. Kıpırdamayın. Şimdi sakinleşir. Sayın bayım, sayın bayım. Bırakın kollarımı. Niçin tutuyorsunuz beni? Şşşt, susun. Ama insaf edin bayım. Burnumu ısırıyor. Burunsuz mu kalayım istiyorsunuz? Kısa bir itiş kakış oldu. İvan Andreiç kurtardı kollarını. Durmadan havlayan köpek bir anda kesti sesini. Acı acı ciyaklamaya başladı kadın. ''Ay!'' diye haykırdı. Genç adam ''Canavar Elif diye fısıldadı. ''Ne yapıyorsunuz? İkimizi de ele vereceksiniz. Niçin yakaladınız hayvana? Boğacaksınız onu. Sıkmayın boğazını, bırakın. Canavar! Bunu yaparsanız kadının ne duruma düşeceğini bilmediğiniz belli. Köpeğini boğarsanız ikimizi de ele verir.'' Ama Ivan Andrei için bir şey duyduğu yoktu. Köpeği yakalamış kendini kurtarmak için boğazını sıkıyordu. Köpekçik inleyerek son soluğunu verdi. Genç adam ''Mahvolduk'' diye mırıldandı. Kadın ''Amişka, Amişka'' diye sesleniyordu. ''Aman tanrım ne yapıyorlar benim Amişka'ma? Amişka, Amişka! Ah canavarlar, barbarlar, tanrım fena oluyorum.'' İhtiyar ayağa kalkıp, ''Ne oluyor, ne oluyor?'' diye bağırmaya başladı. ''Neyin var karıcığım? Amişka burada. Amişka, Amişka!'' İhtiyar parmağını şaklatarak çağırıyordu köpeği. ''Amişka, vaska ısırmış olmasın onu. Şu vaskaya güzel bir sopa çekmeli sevgilim. Kerata bir aydır sopa yemedi. Ne dersin? Yarın Proskovya Zazaryevna ile konuşurum bu konuyu.'' Ama ne oluyor sana karıcığım? Neyin var? Yüzün bembeyaz oldu. Oh! Ah! Hizmetçiler! Hizmetçiler! İhtiyar odanın içinde bir aşağı bir yukarı koşmaya başlamıştı. Kadın kendini kanepenin üzerine atıp, ''Canavarlar! Kalpsizler!'' diye bağırmaya başlamıştı. İhtiyar yüksek sesle, ''Kim? Kim? Kim canavar?'' diye soruyordu. Şurada birileri var, karyolanın altında. Ah Tanrım, Amişka, Amişka, ne yaptılar sana? İhtiyar, mumu kaptığı gibi karyolanın yanında tuttu. Yüksek sesle, Allah Allah, diye söyleniyordu. Birileri mi var karyolanın altında? Amişka, yere çöktü. Evet, doğru, birileri var burada. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Hizmetçiler! Ivan Andreiç, Amishkanın cesedinin yanında taş kesilmiş gibi yatıyordu. Genç adam, ihtiyarın her hareketini dikkatle izliyordu. İhtiyar birden öte yana, duvarın dibine geçti, eğildi. Genç adam bu fırsattan yararlanıp fırladı karyolanın altından. Kapıya koştu. Ona dikkatle bakan kadın, ''Tanrım!'' diye fısıldadı. ''Kimsiniz siz? Ben de sandım ki...'' Genç adam fısıldayarak karşılık verdi. ''Canavar orada!'' ''Amişka'yı o öldürdü.'' Kadın ''Ay!'' diye bir çığlık attı. Ama genç adam çoktan çıkıp gitmişti. İvan Andrei'yi içi bacağından yakalayan ihtiyar da bir çığlık attı. Ah, ''Birisi var burada, birisinin bacağı.'' Kadın avazı çıktığında ''Katil, katil!'' diye bağırıyordu. ''Ah Ami, Ami!'' İhtiyar halının üzerinde tepinerek ''Çıkın oradan, çıkın!'' diye bağırmaya başladı. Çabuk çıkın! Kimsiniz siz? Söyleyin kimsiniz? Tanrım! Ne tuhaf adama çattık! Haydut Haydut! İvan Andriye hiç karyolanın altından çıkarken Tanrı aşkına! Tanrı aşkına! diye bağırıyordu. Ne olur hizmetçileri çağırmayın ekselans! Ortalığı velveleye vermeyin ekselans! Hiç gereği yok! Sandığınız gibi bir insan değilim! Kötü davranmamanız gerekir bana karşı! Kendi halimde ''Bir yanlışlık oldu Ekselans. Şimdi anlatacağım size her şeyi Ekselans.'' Ivan Andreevich hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. ''Bütün suç o ok kadında. Aslında benim karım değil kuşkusuz. Başkasının karısı. Evli değilim ben. Bekarım. Arkadaşımın. Çocukluk arkadaşımın ka...'' İhtiyar ayaklarını öfkeyle yere vurarak ''Ne çocukluk arkadaşı!'' diye haykırdı. ''Hırsızsınız siz. Evimi soymaya geldiniz. Bir de arkadaş mavalı okuyorsunuz.'' ''Hayır, ekselans, hırsız değilim. Gerçekten de çocukluk arkadaşım. İnanın ki kapıyı şaşırdım.'' ''Belli, kapıyı şaşırdığınız belli.'' ''Sayın bayım, düşündüğünüz gibi bir insan değilim ben. Yanılıyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum ki, excelans, büyük bir yanlışlık yapmak üzeresiniz. Yüzüme, üstüme, başıma bakın. Bazı şeylerden hırsız olmadığımı, olamayacağımı anlayacaksınızdır.'' Ivan Andreevich ellerini dua eder gibi önünde birleştirip kadına döndü. ''Hanım efendi, hanım efendi.'' Kadın kalbiniz beni anlamanıza yardım edecektir. Amişka'yı ben öldürdüm ama suç bende değil, yemin ederim masumum ben. Bütün kabahat karımda, bedbaht bir insanım ben. Karım aldatıyor beni. Karınız sizi aldatıyorsa bana ne? Hem yeni aldatılmıyorsunuz sanırım, halinizden belli. Söyler misiniz nasıl girdiniz buraya bayım? İhtiyar heyecandan zangır zangır titriyerek bağırıyordu. Bazı şeylerden İvan Andrey için hırsız olmadığını anladığı belliydi. ''Size soruyorum.'' dedi. Nasıl girdiniz buraya? Bir haydut gibi. Haydut değilim Ekselans. Kapıyı şaşırdım o kadar. Haydut falan değilim. Kıskançlığından oldu bütün bunlar. Her şeyi anlatacağım size Ekselans. Açık açık anlatacağım. Öz babama anlatır gibi. Çünkü babam yaşında sayılırsınız. Babanız yaşında mı? Ekselans, gücendirdim mi sizi yoksa? Gerçekten de böylesine genç bir bayan sizin yaşta bir insan için inanın Ekselans, böylesine mutlu bir aile ne olur hizmetçilerinizi çağırmayın. Tanrı aşkına çağırmayın. Gülerler yalnızca. Bilirim onları. Yani bununla şunu söylemek istiyorum ki, Ekselans, benim de hizmetçilerim var. Her şeye gülerler. Eşekler, Ekselansları, yanılmıyorsam prenssiniz değil mi? Yanılıyorsunuz efendim. Prens değilim. Orta halli bir memurum. Lütfen laf kalabalığını bırakın da buraya nasıl girdiniz onu söyleyin. Nasıl girdiniz karımın odasına bayım? Nasıl? Ekselans, yani beyefendi demek istedim. Bağışlayın beni. Heyecandan dilim dolaşıyor. Olur böyle şeyler. Dostum, huzur yoğun evinde görmek mutluluğuna eriştiğim prens Korotohola çok benziyorsunuz. Görüyorsunuz ya, prens tanıdıklarım da var. Dostlarımın evinde prenslerle görüşüyorum. Öyle bayağı bir insan gibi davranmamanız gerekir bana. Hırsız değilim. Hizmetçilerinizi çağırmayın lütfen beyefendi. Çağırırsanız çağırın, ne olacaksa olsun. Kadın. Peki aman nasıl girdiniz buraya? diye haykırdı. ''Kimsiniz?'' Kocası atıldı. ''Evet, kimsiniz?'' ''Karıcığım, ben de karyolanın altında bizim vaska aksırıp duruyor sanıyordum. Meğer buymuş. Ah gece kuşağı, kimsiniz siz? Söyleyin.'' İhtiyar gene tepinmeye başlamıştı. ''Söyleyemem, ekselans. Söyleyeceklerinizi bitirmenizi bekliyorum. Zekice şakalarınızı anlıyorum.'' Bana gelince gülünç bir öyküdür benimki ekselans her şeyi anlatacağım size. Bu açıklamayı yapmasam yani şunu demek istiyorum ki hizmetçilerinizi çağırmayın ekselans karşınızdakinin saygıdeğer bir insan olduğunu göz önünde bulundurarak öyle davranın bana. Karyolanın altında saklanmam önemli değildir. Gururumdan bir şey kaybettirmez bana. Son derece tuhaf bir öyküdür bu hanımefendi. Ivan Andreyiç kadına dönmüş yalvarmaklı bir sesle sürdürüyordu konuşmasını. Özellikle siz çok güleceksiniz sanım efendi. Kıskanç bir koca var karşınızda. Gördüğünüz gibi küçülüyorum. Kendi isteğimle küçülüyorum. Gerçi Amişka'yı ben öldürdüm ama... Aman Tanrım neler söylüyorum. Anladık anladık. Buraya nasıl girdiniz onu söyleyin. Karanlık yüzünden Ekselans. Karanlık nedeniyle. Suçluyum, bağışlayın beni Ekselans. Ayaklarınıza kapanarak özür diliyorum sizden. Küçük düşürülmüş bir kocayım. Hepsi o kadar. Bir kadının sevgilisi aşığı olduğumu düşünmeyin sakın Ekselans. Yok öyle bir şey. İzninizle bir şey söylemek istiyorum. Eşiniz pırlanta gibi bir insan. Masumdur o. Ne? Ne? Aklınızı mı kaçırdınız siz? Neler söylüyorsunuz? Diye bağırmaya başladı ihtiyar. Karımın ne cesaretle ağzınıza ağlıyorsunuz. Kadın hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Amişkayı bu canavar öldürdü diye haykırdı. Bir de gülüyor. Ivan Andrey için eli ayağı tutulmuştu. ''Ekselans, ekselans! Saçmaladım ben, saçmaladım. Tutun ki aklımı yitirdim, bir deliyim. Tanrı aşkına tutun ki aklım başımda değil. Yemin ederim, büyük onur bağışlıyorsunuz bana. Elimi size uzatmak isterdim ama cesaret edemiyorum. Yalnız başıma sipsivri bir adam değilim ben. Yeğenlerim bile var. Yani şunu söylemek istiyorum ki, bir aşık olarak göremezsiniz beni karşınızda.'' ''Tanrım, gene saçmalamaya başladım.'' İvan Andreyiç kadına dönüp sesini yükseltti. ''Tanrı aşkına gücenmeyin bana hanımefendi.'' ''İnce ruhlu bir bayansınız. Aşkın ne olduğunu bilirsiniz. Soylu bir duygudur aşk. Ama ya ben?'' ''Gene saçmalamaya başladım. Yani şunu söylemek istiyorum ki ihtiyar bir adamım. Yani ihtiyar değil de orta yaşlıyım. Sizin aşığınız olamam.'' ''Richardson olabilir aşığınız. Yani Loulas.'' ''Şaşırdım ama görüyorsunuz ki kültürlü bir insanım hanımefendi. Edebiyat bilgim var.'' ''Gülüyorsunuz hanımefendi. Sizi güldürebilmeme sevindim efendim.'' ''Ah, sizi güldürebildiğim için öyle mutluyum ki.'' Kadın karnını tutarak kahkahalarla gülmeye başlamıştı. ''Of, oh, Tanrım!'' diye çığlık atıyordu. ''Ne komik bir adamsınız.'' Karısının güldüğüne sevinmişti ihtiyar. ''Evet.'' dedi. ''Komik ve zavallı. Hırsız olamaz bu adam karıcığım. Ama nasıl girdi buraya öyleyse? Gerçekten de çok tuhaf oldu bu ekselans. Çok tuhaf, roman gibi bir şey. Nasıl girdim buraya?'' Başkentte gece yarısında karyola altında bir adam. Gülünç ve tuhaf bir olay. Renolda Rinaldini gibi bir şey. Ama önemli değil eksenans, hiç önemli değil. Her şeyi anlatacağım size. Yeni bir köpek getireceğim size hanımefendi. Hem öyle bir köpek ki uzun uzun tüyleri var, ayakları kısacık, iki adım yürüyemiyor. Koşarken ayakları yerlerde sürünen tüylerine dolaşıyor, düşüyor. Yalnızca şeker yiyor. Getireceğim onu size hanımefendi. Göreceksiniz getireceğim. Kadın... Kanepenin üzerinde bir oyana bir bu yana dönerek kahkahalarla gülüyordu. <gülüyor> Tanrım bayılacağım! Oh ne komik! Evet, evet! <gülüyor> komik ve zavallı! <gülüyor> sayın bayan, sayın ekselans, artık mutluyum. Elimi size uzatmak isterdim ama cesaret edemiyorum ekselans. Sapıttığımın farkındayım ama açıldı gözlerim artık. Artık karımın tertemiz, masum olduğuna inanıyorum. Yok yere kuşkulanmışım ondan.'' Gülmekten kadının gözleri yaşarmıştı. Yüksek sesle ''Karısı, karısı'' diyordu. İhtiyar e, ''Evliymiş'' dedi. Sahi mi? Hiç tahmin etmemiştim doğrusu. Aslında bütün suç kadındadır ekselans. Daha doğrusu suçlu olan benim. Ben kuşkulandım ondan. Burada şey üst katınızda bir kadının sevgilisiyle buluşacağını biliyordum. Mektubu elime geçmişti. ''Katları karıştırdım sonra da karyolanın altına girdim. <gülüyor> Sonunda Ivan Andreyevich de gülmeye başlamıştı. O <gülüyor> oh, ne mutluyum. Ah sizlerin böylesine iyi geçindiğinizi, birbirinizi sevdiğinizi görmek ne hoş. Evet. Benim karım da masumdur. Kesinlikle biliyorum bunu. Öyle değil mi ekselans? Gülmesini güçlükle kesti ihtiyar. Kimden söz ettiğini biliyor musun sevgilim? <gülüyor> Kimden Ha! <gülüyor> Kimden? Gözleri fıldır fıldır o Dilber'den. Evet ondan. Karısı olduğuna kalıbımı basarım. Hayır eksenans o değil. Kesin biliyorum bunu. Kadın da gülmüyordu şimdi. Ama hay Allah. Zaman kaybediyorsunuz. Koşun üst kata. Acele edin. Belki yakalarsınız onları orada. Haklısınız hanımefendi. Hemen gidiyorum. Ama hiç kimseyi yakalayamayacağım orada hanımefendi. Karım değildir o. Kesin biliyorum. O değildir. Kesin biliyorum. Şimdi evdedir o. Benim kuşkuculuğumdan oldu bütün bunlar. Çok kıskancım. Ne dersiniz hanım efendi? Yakalar mıyım onları acaba orada? <gülüyor> Kadın yüksek sesle koşun koşun dedi. İnerken uğrayın ne oldu ne bitti anlatın bize. Ya da iyisi mi yarın sabah karınızı da alın bize gelin. Tanışmak istiyorum onunla. ''Hoşça kalın efendim, hoşça kalın. Getireceğim onu size. Tanıştığıma çok sevindim. Her şeyin böyle tatlıya bağlanması o kadar mutlu etti ki beni. Anlatamam. Köpeği de unutmayın sakın, onsuz gelmeyin.'' Ivan Andreevich karı kocayı selamlayarak odadan çıkıyordu ki birden geri döndü. ''Getireceğim hanımefendi, hiç kuşkunuz olmasın getireceğim.'' dedi. ''O köpek sizin. Yarın ilk işim size getirmek olacak onu. Öyle tatlı bir şeydir ki şeker sanki, şekerciden aldığınız şeker.'' Yürüyüşünü görseniz yürürken ayakları tüylerine dolanıp düşüveriyor. İnanın doğru söylüyorum. Karıma hep sorarım. Ne oluyor bu hayvana sevgilim? İkide bir yere yuvarlanıyor. Karım, ne güzel değil mi? der. İnanın şekerden yapılmıştır sanki hanımefendi. Basbayağı şekerden. Hadi hoşçakalın efendim. Tanıştığımıza çok sevindim. İvan Andreyiç öne eğilerek selam verdi, çıktı. İhtiyar seslendi arkasından. Hey siz beyefendi! Durun bir dakika, geri dönün. İvan Andreyiç bir kez daha geri döndü. ''Bizim kedi yok görünürlerdi. Karyolanın altında gözünüze ilişti mi?'' ''Hayır efendim, ilişmedi. Neyse, tanıştığımıza çok sevindim. Benim için büyük bir onur oldu.'' ''Nezli oldu kerata, durmadan aksırıyor. Güzel bir sopa istiyor canı.'' ''Haklısınız ekselans. Ev hayvanlarını yola getirmek için arada bir cezalandırmak gerekir onları.'' ''Efendim?'' ''Ev hayvanlarının uslanmasında dayağın büyük yararı olduğunu söylemek istemiştim efendim. Zorunludur bile.'' Ya neyse, hadi güle güle, güle güle.'' İvan Andreyiç sokağa çıkınca bayılacakmış gibi uzun süre durup bekledi. Şapkasını çıkarıp alnında biriken soğuk tanelerini sildi. Gözlerini kıstı, bir şeyler düşündü. Doğru evine gitti.'' Glafira Petrovna'nın tiyatrodan döneli çok olduğunu, dişi ağrıdığı için doktor çağırdığını, sülük aldırttığını, şimdi de yatağında onu beklediğini öğrenince çok şaşırdı. Öfkeyle alnına vurdu. Gidip yıkandı, temizlendi, sonunda karısının yatak odasına gitmeye karar verdi. ''Neredeydiniz bu saate kadar? Şu halinize bakın. Yüzünüzde renk kalmamış. Kimlerle keyip çatıyordunuz? İnsaf yani. Karınız ölüyor, siz ortalarda yoksunuz.'' Kentte aramadık yer bırakmadılar sizi. Neredeydiniz? Gene beni suçüstü yakalamaya, kime verdiğimi kendimde bilmediğim randevumu ortaya çıkarmaya mı çalışıyordunuz? Ayıp doğrusu, çok ayıp. Ne biçim bir kocasınız siz? Böyle giderse herkes alaya alacak sizi. Ivan Andreiç, sevgilim, dedi. Ama o anda öyle duygulanmıştı ki, mendilini çıkarmak için elini paltosunun cebine sokmak zorunda kaldı. Söyleyecek bir şey bulamadığı, konuşmaya da gücü yetmediği için söylevini kesmişti. Ama mendil yerine paltosunun cebinden Amişkan'ın ölüsü yere düşünce, şaşkınlıktan korkudan ne yapacağını şaşırdı. Ivan Andreiç, karyolanın altından çıkarken umutsuzluk içinde korkuyla suçunun delilini yok etmek, Böylece kendini kurtarmak umuduyla köpeğin ölüsünü cebine nasıl soktuğunun farkına bile varmamıştı. Karısı, ''Nedir bu?'' diye haykırdı. ''Bir köpek ölüsü. Tanrım, nereden girdi cebinize bu? Neredeydiniz? Çabuk söyleyin, neredeydiniz?'' Ivan Andreiç, o anda Amişka'dan da kötü durumdaydı. ''Sevgilim'' dedi. ''Sevgili karıcığım, ne var ki kahramanımızı burada bırakmak zorundayız.'' Çünkü yepyeni bir öykü başlamaktadır artık. Kaderin bu kötü oyununu anlatmayı bir gün sürdüreceğiz baylar. Ama kabul edin ki kıskançlık bağışlanamayacak, dahası çirkin bir duygudur.